Merhaba, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali yani SYFF. Bu yıl 20-22 Kasım tarihleri arasında 20 ilde Eş zamanlı olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. SYFF bu yıl da sürdürülebilir yaşam kolektifinin siz de yapabilirsiniz çağrısına kulak veren yerel ekiplerle işbirliği yaparak 20 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Festivalin gerçekleşeceği yerler Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçeleri, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun İstanbul, İzmir Merkez ve Bayındır ve Urla ilçeleri, Kayseri, Konya, Mersin ve Trabzon… Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2008 yılından bu yana sürdürülebilirlik kavramının daha iyi anlaşılması, birbirleriyle etkileşim içinde olan sistematik sorunların daha iyi algılanması ve ilham veren çözümlerin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi bireylerin kelebek etkisi yaratacak projeleri kolektif olarak hayata geçirmesi amacıyla doğdu. Çeşitliliğe değer veren, açık ve esnek yapısıyla tamamen sivil bir oluşum olan kolektif, Film Festivali gibi sürdürülebilir yaşam konusuyla İlgili farkındalık arttırıcı çalışmaları sürdürülebilir yaşam kolektifinin vizyonunu paylaşan bireyler ve organizasyonların desteği ve katılımıyla sürdürmeye devam ediyor. Tüm film ve etkinliklerin ücretsiz olduğu Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde her sene olduğu gibi izleyicisine harekete geçmeye davet eden filmlerle dolu bir program var. Seçkisindeki 30 filmle su, ulaşım, iklim, enerji, moda, tarım ve benzeri konularda karşılaştığımız sorunların aslında birer semptom olduğunu gösterirken bizleri hepsinin kökeninden gerçek sorunları anlamaya davet ediyor ve tüm bu sorunların birbirleriyle ilişkisini anlamamızı kolaylaştırıyor. Sürdürülebilir bir yaşamın ancak çeşitlilikle mümkün olacağı birinciyle, toplumun her kesiminden katılımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen festival, çiftçileri, iş sahiplerini, şirket çalışanlarını, öğrencileri ve öğretmenleri çocuğunun gelecekte yaşayacağı dünyadan endişeli bütün ebeveynleri, akademisyenleri ve aktivistleri bu belgeselleri birlikte izlemeye davet ediyor. Festival hakkında detaylı bilgiye sürdürülebiliryasam.org adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından sosyal hareketleri iklim için bir araya getiren İklim İçin kampanyası tarafından Antalya'da yapılacak olan G20 zirvesinin hemen öncesinde 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştireceği iklim forumunun programı da bu arada belli oldu. Farklı coğrafyalardan gelen sosyal hareket temsilcilerinin katkılarıyla iklim değişikliğini tüm boyutlarıyla... Ele alacak bu iklim forumu ve sonunda ise G20 liderlerine iklim için harekete geçmeleri konusunda bir çağrı yapılacak. Forum sırasında 350.org'un kurucusu Bill McKibben. Oil Change International kurucusu Stephen Kretzman ve hatta Jeffrey Sachs'ın yanı sıra yerel hareket temsilcileri, sosyal hak aktivistleri, kadınlar, öğrenciler, müzisyenler, doktorlar da iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için konuşma imkanı bulacak. Aralık 2015'te Paris'te toplanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı yani COP21 kapsamında bağlayıcı, etkili ve gezegenin geleceğini koruyacak bir sözleşmenin çıkması gerekiyor. Bu önemli toplantı öncesinde tüm dünyanın gözü Türkiye'de 15-16 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan G20 zirvesinde olacak. Küresel emisyonların %74'ünden sorumlu olan G20 temsilcileri Antalya'da iklim değişikliğinin ekonomik boyutlarına dair konuları da tartışıyor olacaklar. Bu zirveden hemen önce ise iklim için kampanyası, iklim için ben de varım diyen herkesi Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek iklim forumuna ve Galatasaray'daki büyük iklim yürüyüşüne beklediğini açıkladı. Forum sonunda oluşacak ve sosyal hareketlerin G20'ye mesajlarını içeren çağrıyı duyurmak ve ne kadar çok, ne kadar renkli olunduğunu göstermek için ise 14 Kasım'da düzenlenecek büyük iklim yürüyüşü için Galatasaray'da bir araya gelecek bütün bu insanlar. Forum programına erişmek istiyorsanız şayet iklim için.org adresine girebilir. Buradan bütün detayları öğrenebilirsiniz. Kütahya'da yaklaşık iki ay önce yaralı halde bulunan 5 pelikan... Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi ve rehabilitasyon için Burdur-Lisinya Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Tedaviye alınan pelikanlardan birinin ateşte silahla yaralandığı tespit edildi. Tedaviye rağmen yaralı pelikan kurtarılamazken diğer dört pelikan yoğun tedavi sürecinin ardından Hayatta kaldı. Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasından sonra dün 4 pelikandan 3'ü Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Lisinia Doğan'ın sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından Burdur Gölü'ne bırakıldı. Gölde bir süre yüzen pelikanlardan birinin yeteri kadar kurulanamadığı ve bu nedenle uçamadığı gözlendi. Bulunduğu yerden alınan pelikan yeniden merkeze götürüldü. Veteriner Hekim Öztürk Sarıca ise gazetecilere yaptığı açıklamada kendilerine yaralı ve bitkin halde getirilen 5 pelikandan silahla vurulanın öldüğünü söyledi. Bir pelikanın ise ayağında problem olduğu için ek tedavi uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Sarıca Enfeksiyon tespit edilen 3 pelikanı tedavi ettik ve uçabilecek duruma getirdik. Bugün ikisi sorun yaşamadan uçtu ve doğal alanlarında yaşamlarını artık sürdürecekler. Bir pelikansa yeterince kurulanamadığı için uçamadı. Merkezimizde bir süre daha bakımını yaptıktan sonra diğer pelikanla birlikte Burdur Gölü'ne bırakacağız diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.